Değerli Burç FM dinleyicileri Kur'an Vadisi programını yine Erzurum'dan yapıyoruz. Erzurum İl Müftü Yardımcısı Celal Hocamızla birlikteyiz. Selimiye Camii'nde sabah namazı sonrası çok güzel bir Kur'an ziyafeti sunuldu. Hoca arkadaşlarımıza, kari dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların okudukları Kur'an gerimlerinin kayıtlarını aldık. Celal Hocam bu programlar Erzurum'da Sık sık oluyor değil mi? Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Ee, çok teşekkür ediyorum. Siz Şehrimizin, de hoş geldiniz hocam. Allah razı olsun. Şehrimizin tanıtımında Hafızlar Diyarı Erzurum'uzun tanıtımında bu gayretinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam. Evet bizim Erzurum'da malumunuz Erzurum Hafızlar Diyarı'dır. Evet. Ee, bu programlarımız hemen hemen e, 15 günde, 20 günde bir bütün camilerimizde devam etmektedir. Sizi kısaca tanıyalım mı hocam? Ben Erzurumluyum. İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Ama uzun yıllar e, Ankara, Bursa'da imamlık yaptım şu anda il müftü yardımcısı olarak e, görevimize devam etmekteyiz. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi alanda doktora çalışmam var. Ona da devam etmekteyiz. İnşallah hocam. Kısa zamanda doktorda olursunuz. İnşallah. E, Celal Hocam, siz e, Kur'an-ı Kerim'in nameleriyle e, ne zaman, nasıl tanıştınız? Şöyle bir maziye yolculuk. Ben e, 1900 1991 yılında Ankara'da imamken hafız, Türkiye'mizin gururu, şehrimizin gururu, Türkiye'mizin gururu, Abdülkadir Şehit hocamızla tanıştık. Evet. Ve ilk eğitimimizi ondan aldık. Uzun yıllarda beraber çalıştık ve o dönem Hacı Bayram Veli ilahi grubunu hocamızdan beraber kurduk. Ve uzun yıllar hem Kur'an'a hem de musikiye hizmet ettik Ankara'da. Ee, ciddi manada tabii tanıştıran Abdülkadir Şehit hocamız da diyorsunuz. Evet, evet. Peki küçüklüğünüzde hani Elif Bey ile ilk tanıştıran? Yani o, o tabii o babam e, aynı zamanda Kur'an kursu hocasıydı kendisi. İlk eğitimimizi ondan aldık evet. ama e, ilerleme safhasında Abdülkadir Şehit oğlu hocamızdan okuduk. Asıl şekil veren o oldu Evet. O da çok iyi bir kari değil mi hocam? Allah selamet versin, sağlık, sıhhat versin. Amin ee, İyi bir kari. Dünya evet. derecesi var kadarıyla. Evet, dağıyla, evet. Ee, evet. pek çok hafızı var. Şu anda da Ankara'da bir medresesi var. Orada yine e, Kur'an okutmaya devam ediyor. Devam ediyor değil mi hocam? Hocam biraz önce programımızda Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz vardı. Ee, tabii isimlerini ben bilmediğim için onları. Osman Küçük evet. ve Hanifi Berberoğlu. Evet. Hafız e... kardeşlerimiz silik okuyan Hanifi Berberoğlu, Berberoğlu kardeşimiz de Erzurum. Erzurumludur ama İzmir'de görev yapıyor. Aynı şekilde Osman Küçük kardeşimiz de yine Erzurumludur ama o da yine İzmir'de e, mihrap hizmetine devam ediyor. Buraya o zaman e, program için. Program için sağ olsunlar Allah geldiler. Erkek. Erzurumumuzun yetiştirdiği değerler e, evet. Allah sayılarını artırsın inşallah. Amin inşallah hocam. Çok da güzel okudular. E, yüreklerimize inşira saldılar. Cemaat de inşallah öyle düşünüyordur. İlçe müftümüz yeni gelmişler. Ee, hayırlı olur inşallah. İnşallah. Ee, Erzurum Büyükşehir ilçemize. Hangi ilçeydi hocam? Palandöken. Palandöken ilçesine evet. gelmişti müftü bey. İnşallah hayırlı olur. Celal hocam sizden de bir aşırı şerif dinleyelim mi? Teberrüken bir şey yapalım. Estağfurullah evet. Buyurun lütfen. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Fazıkkırıni, azkkır kum, şkkırıli, ve tek. Fırıl, ya ayıl hal, İlla Allaha mevsam bire, ve namet بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعِرُونَ وَلَا bir şeyim, bir alçım, bir alçım, والثمرات وبشر الصابر Bismillahirrahmanirrahim. Wal Salihat ve tavasalı ilahı. İlla kileri amin ve hamil salihat Allah Allah azim. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah, Allah razı olsun. olsun. Sesinize çok teşekkür ediyoruz. Sesinize kuvvet. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Bir kardeşimiz daha var. Ona da bir Kur'an-ı Kerim okutalım. Evet. İsminiz nedir? İsmim Fakirullah Kaçar. Fakirullah Kaçar kardeşimiz. Aşere takrip kursu aldınız. Yok tashih huruf, huruf, huruf gördük. su kursu aldınız. Hangi hocamızdan aldınız? Abdurrahim Dursun e, Mahmud Ercan hocamızdan. Erzurum'da Tas değil mi? tashih kursunu aldık. Evet. Bitirdiniz. Şimdi inşallah haşere okumaya da gayret i̇nşallah. göstereceğiz inşallah. Abi. Hafızsınız değil mi? Evet. Hafızım. Erzurum'da yaptınız. Hafızlığımı babam da yaptım ben. Babanızın ismi? Ee, Muhammed Hanifi Kaçar. Evet. Rahmetli oldu 2006 yılında. Allah rahmet eylesin. O da din görevlisiydi. bayağı bir hafızı vardır. Allah rahmet eylesin. Nasıl bir hocaydı baban? Nasıl bir babaydı? Babam Öncelikle öğrencilerine karşı çok iyi baba, çok iyi bir hoca, Hocaydı. ailesine karşı çok iyi bir reis, evlatlarına karşı çok iyi baba olduğunu ben düşünüyorum. Hakikaten bütün babalar böyledir ama bizim babamız biraz daha farklıydı. Yani babanın hem hoca olması hem de baba olması biraz daha insanda farklı duygular yaratıyor tabii. Evet. Bunun da bilincinde olmayı Cenab-ı Hak herkese nasip etsin inşallah. İnşallah fakirullah kardeşim tasih huruf derslerinde e, ne öğretiyorlar? Kısaca bahseder misin? tasih huruf derslerinde hocam harflerin mahreçleri, harflerin sıfatları Kur'an-ı Kerim üzerine işte tecvit, tecvit kuralları. Evet. Kur'an Doğru okuma değil varsa, mi? En azından Kur'an'ı doğru okuma adına ne varsa hepsini öğreniyoruz. Senden de bir eş-şerif dinleyelim mi? İnşallah. Hadi. Buyur. Euzubillahi <Gülüyor> mineşşeytanirracim.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 خلق كن فنسوا أن في أي صورة ما شاء ربك. Kallan tum biddini ve inna alaykum mun man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 One yomut tin yoma nefsin shay'a wal amru Fakirullah Kaçar Hocamız İnfitar Suresinin 6-19. Ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor.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 Mealini verdiğim ayeti kerimeler, İnfitar suresinin 6 ile 19. ayetleriydi. Evet, Fakirullah kardeşim Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Amin çok, cümlemizden. Çok güzel okudunuz. Ederiz. Allah sizlerden de razı olsun. Cümlemizden inşallah. Çok sağ olun. Osman hocam, sizde de kısaca bir tanıyalım. İzmir'den geldiniz program için. Erzurumlusunuz. Tabii benim memleketim Erzurum. Evet. 10 ay öncesine kadar burada Palandöken ilçesi. Abuşoğlu Camii'nde müezzin kayyim olarak görev yapıyordum. İzmir ili Bayraklı ilçesi. Siz mi istediniz? Tabii biz git, kendim gitmek istedim. Şu anda da Rize Yusuf Karalı Eğitim Merkezi'nde rehber öğretici kursundayız. Buraya da arkadaşımızın daveti evet, üzerine geldiniz, geldik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kur'an yolunda size başarılar diliyorum. Siz hafızlığı hangi hocamızda yaptınız Osman Hocam? Ben de babamda yaptım. Öyle mi? Evet. Maşallah. Babam Manisa'da Laleli Cami Müezzin Kayyimi olarak görev yapıyordu. Onda başladık hafızlığımızda. İlk tanıştıran o değil mi? Tabii de. elhamdülillah. Sonra hafızlıkta e, onda yaptınız. Şunu sorayım o zaman. Baba olan hocada mı e, hafızlık yapmak daha kolay yoksa baba olmayan hocada mı daha kolay? yani kendi açımdan soracak olursanız hoca olan babadan yapmak daha iyi. Avantaj olarak görüyorum ben. Çok güzel Allah razı olsun. Bir kardeşimiz daha var. O da İzmir'den buraya istirak ettiler ee, ve sabah namazını kıldırdınız değil mi hocam? Sizi de mikrofona alalım. Ee, hele hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sabah namazını siz kıldırmıştınız evet. değil mi hocam? Namaz okuyuşu Şeriften biraz daha hızlı değil mi hocam? onun yani, ayrı bir hususiyet var Evet, sabah namazı biraz e, uzun okuduğumuz için hem cemaati sıkmama evet. hem kendimiz sıkılmama Tadında, bakımından e, tedvir usulü okuyoruz evet. Kur'an'ın okuyuş usulleri vardır onlardan birisi de, de hızlı okuma şekli tedvirdir e, bunu namazlarımızda yapıyoruz hem cemaat sıkılmıyor hem de daha bir haz ve keyif alıyorum Ya yani. ne kadar güzel sizin isminiz neydi bu arada? ben Zekai, Zekai bilen o zaman sizden de bir namaz okuyuşu yapalım mı programımızda? Olur nasıl dersiniz? Hani bir ayaktayız diyelim ki sabah namazında bir Fatiha ve beraberinde bir yarım sayfa namaz okuyuşu şeklinde. Olur mu hocam? Olur. olur Buyurun olur. lütfen.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 وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَذِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دَفَتَ دَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ''İnde sidratil ekber.'' Evet hocam çok tatlı bir okuyuş. Böyle hani Mekke, Medine okuyuşlarına da değil mi? Çok benziyor. Kimin okuyuşu bu? Ben e, Hac ve Umre'ye gittiğimde e, Kabe imamlarından e, Abdullah Cüheyni. Onun okuyuşunu. Ona benziyor belki tam aynısı değildir ama onun okuyuşunu çok beğendim ve Yapmaya bu çalışıyorsun. Benim hoşuma gitti. Ben de böyle okursam diye o gün bugün bugün. Evet. evet cemaatimizi sıkmadan bu şekilde sabah namazlarımızı ne kadar güzel. Kıldırıyoruz. Eğer uzun süreyi uzun okuyacaksan. Evet kısa okuyacaksan Türk makamları. Onları da yaparız evvela. yapıyoruz, usyak yapıyoruz, Alnı, nihavent ayazımız. yapıyoruz. Çok güzel. Makam eğitimi aldın mı Zeki Hoca? Evet biz Tasavvuf'ta ay Müziği dersi aldık Nurettin Hoca'dan yani özel bir dersimiz değil de onu yoğun bir şekilde aldık hoca arkadaşlarımızla birlikte. Çok Aşeri, da faydası oldu değil mi? Tabii ]iniz. kesinlikle. Siz de İzmir'de görev yapıyorsunuz. Evet, Bir eski Erzurum'da Hilal Kent var. Camii Müezzini'yim ben. 8 ay oldu İzmir'de Erzurum'da. Osman Hocam bizi öncülük etti. Osman Hocam önce gitti. Biz de gel gel burada yapılacak çok aynı, iş var aynı. dedi. <gülüyor> Takip ettik biz de Osman Hocam. Evet. Şu an İzmir Narlıdere Merkez Camii <gülüyor> Müezzini. Aşere takrip de okudunuz evet, değil hocam? Kurrah hafızı aldık biz. Maşallah. Kimden aldınız yani hocam? Burada eğitim merkezinde Abdurrahim Dursun hocamız var. Hocamız. Sağ olsun. Sağolsun Zahit Kotku Camisi'nin altında. Orada Evet orada bir 16 kişi başladık bitirdik. Allah razı olsun kendisinden. Hafızlık hocam Hızır hoca. Aşer hocam Abdurrahim hoca. İstanbul'da da Yeşil camide de yine bir Arapça eğitimi aldık. Ayrıca biz 28 Şubat'ın mağdurlarındanız. Neydi ee, o mağduriyet hocam? Mağduriyet şu, Arapça eğitiminden sonra ilayet okumamız gerekiyordu. Edebiyat fakültesi arkeolojiyi bitirdik. tabi mi? Tabii, Tabii yani o zaman ilahiyatların imam hatiplerin İlahiyattan başka bölüme ha, gitmesi engellendi. Yoktu Biz de düz evet. okumuştuk. Arapça eğitim esnasında. Dolayısıyla o zaman ilahiyatı okuyamadık. Şimdi ilahiyatı okuyoruz. İkinci üniversite olarak evet. değil mi? Ne kadar evet. o, da, o da ayrı bir güzelliktir hocam. Evet. Üzülmeyin bence. Her şerde bir hayır vardır evet, deriz inşallah ya. İnşallah öyledir. Rabbim onu yaşatarak o zorlukları yaşatarak belki bizim evet, Allah bir daha o imanımızı bize değil mi güçlendiriyor amin amin yine de tabi hiç kimse o mağduriyeti yaşamasın Türkiye bir daha böyle kötü günler hiç görmesin inşallah amin, inşallah. Zekai hocam çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim Allah razı, Allah razı olsun programımıza renk attınız Sağ olun, siz de Sabah öyle erzuma geldiniz bu merasime Ortak olduğunuz evet. çok teşekkür ediyoruz. Güzel yani. ediyoruz Desteğinizden dolayı. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Olun. Değerli Burç Efem dinleyicileri, Kur'an Vadesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadesi her pazar Türkiye saatiyle ile 19'da radyonuz Burç Efem'de. Kur'an Vasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefenleri. Değerli Burçefem dinleyicileri Hanefi Berberoğlu hocamız Ali İmran suresinin 1 ila 9. ayetlerini ve hemen akabinde de İbrahim suresi 38 ila 41. ayetleri okuyacaklar. Buyurun hocam. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. flow çımut diyor ki: "Ma bine yedeyi, neslen gelir. min tadluhu kelfuruni ayatinllahi lehum azabun الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء. آيات آيات محكمات هم أم الكتاب وأخو fa amal ladin fi kulubihim zayyuf, fya tabiğon ma Fitnə ve bitraa الراس يقول في العلم يقولون كاو الا نل قلبا وتنلا تزيل قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا. رَبَّنَا لَا تُزِيُّ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ Okay. Allah'u'l-Azim Hanefi Berberoğlu hocamız, Alimran suresinin 1-9. ayetlerini ve hemen akabinde de İbrahim suresinin 38-41. ila ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerin meali şöyle.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 analarınızın rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka Tanrı yoktur, azizdir, hakimdir. Mutlak galip tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu muazzam kitabı sana indiren O'dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup, bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir.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 bütün insanları bir araya toplayacaksın Allah sözünden asla dönmez <Gülüyor> mealini verdiğim ayeti kerimeler Ali İmran suresinin 1 ila 9 ayetleriydi şimdi de İbrahim suresinin 38 ila 41. ayetlerinin mealini veriyorum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 Mealenini verdiğim ayet-i kerimeler İbrahim Suresi 38 ila 41. ayetlerdi. Evet kıymetli Burçefem dinleyicileri Kur'an vadisi Selimiye Camiinden devam ediyor. Şimdi de Osman Küçük Hocamızdan İsra Suresi'nin 78 ila 84. ayetlerini ve hemen akabinde de Duhan Suresi'nin 1 ila 8. ayetlerini dinleyeceğiz. Evet Osman Hocam buyurun.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 Alimin salatam dolukü şamsi Kana müşûda. Vemin بُكَ مَقَمَ مَحْمُدَ وَأُرْضُ بِأَنْ خَيْمُ دْخَلَ صَيْدُ طَيْرٍ مَا وَأَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا طَانًّا نَصِيرًا وقل laka nazım ERRAHMANU LIL MU MINNA Bismillahirrahmanirrahim Allah'a Osman Küçük Hocamız İsra Suresinin 78 ila 84. ayetlerini ve hemen akabinde de Duhan Suresinin 1 ila 8. ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla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 Böylece Rabbinin seni Makam-ı Mahmud'a eriştireceğini umabilirsin De ki Ya Rabbi Gireceğim yere dürüst olarak girmemi Çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmama nasip et Ve kendi katından beni destekleyecek Kuvvetli bir delil ver bana De ki Hak geldi batıl zahil oldu Batıl yıkılıp gitti Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz ama o zalimlerin ses sadece ziyanını artırır İnsana her zaman nimet versek Allah'ı anmaktan yan çizer umursamaz başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer de ki her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır Kimin daha isabetli olduğunuysa asıldır Rabbiniz bilir. Mealini verdiğim ayeti kerimeler İsra suresinin 78 ila 84. ayetleriydi. Şimdi de Duhan suresinin 1 ila 8. ayetlerinin mealini veriyorum.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 Rabbinden bir rahmet olarak hep Resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Yakın, kesin bilgi ve itminan peşindeyseniz bilin ki O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir. Ondan başka Tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içindedirler. Din gerçekleriyle alay edip eğlenirler. Mealini verdiğim ayeti kerimeler Duhan Suresi'nin 1 ila 9. ayetleriydi. Değerli dinleyiciler Kur'an vadisi devam ediyor. Evet efendim. Şimdi de Selimiye Camii'nin imam hatibi İdris Asaroğlu Tin Suresi'ni okuyacaklar. İdris hocam buyurun. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cin وَالزَّيْتُونِ وَضُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِيهِ سَنَنتَ قُوِيم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ وعددناه أسفل سافرين إلا بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر Sadakallahu'l-Azim İdris Asaroğlu Tin Suresini okudular. Tin Suresinin meali şöyle. <gülüyor> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İncir ve Zeytin'e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 her pazar Türkiye Saati ile 19'da Radyonuz Burç Efendi.